Merhaba, Sinefil programındayız. Program yapıcısı, yapımcısı sevgili arkadaşlarımız Melih Behl Melis Behlil ve Yeşim Burul bugünkü programlarını altın saatler ekibine ayırdılar. Kendilerine minnettarız. Mehmet Nuray Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin ve ben Gürhan Ertür bu programı birlikte süreceğiz, sunacağız. Uzun süredir ilk kez canlı yayındayız. Teknik masada Feryal Kabil arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştıracak. Evet, e, şu anda Hüseyin Karadayı hattımızda. Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hüseyin merhaba. E, merhabalar. Neredesin şu anda Hüseyin? E, şu an Gaziantep'teyim. Evet. İstahiyo. İslahiye desin. Bize biraz İslahiye'deki evet. durumu aktarabilir misin lütfen? Ee, tabii ki. Şimdi İslahiye e, e, hayatına yakın bir yer aslında. Geçmişte de e, depremler yaşamış bir yer. E, çok hızlı büyüyen kentlerden bir tanesi. Ve e, buna rağmen yeni yapılaşmalara rağmen yani 2099 depremi sonrası yapılan e, yapılara rağmen, denetimli yapılara rağmen bir yıl içerisinde yapılmış iki yıl içerisinde yapılmış yapıların yıkıldığını e, Gözlemliyoruz Ve neredeyse e, İsrail'in %70-180 binası Ağır atarlı durumda Ve 500'ün üzerinde de yıkılmış binası var Yani enkaz halinde binası var e, Birçok e, Bir kısmı yıkılmış Kısmen yıkılmış binalar var Yani aslında İslahiye e, harap durumda diyebiliriz. Yani tamamıyla harap durumda değil. Yani artık bir harabe şehir haline gelmiş diyebiliriz. Evet. Şu anda e, ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz Hüseyin İslahiye'de? Ya şimdi öncelikle şu e, bir afet sonrası, deprem sonrası önce e, kurtarma çalışmaları gerçekleşiyor. Buna yönelik bir organizasyon yapılıyor. Dolayısıyla biz de Mahalli Afet müdahale Ağacı olarak ve Mahalli Afet birlikte Afet bölgelerinin neredeyse tamamına yakınındaki bölgeleri il, il, il, il, ilçelere organize ederek bu bölgede gönderdik. İlk başlangıçta yapılan arama kurtarma faaliyeti. Öncelikle hafif kurtarma, daha sonra orta ve ağır kurtarma şekli devam ediyor. Hafif kurtarmalar aşağı yukarı bitti. Şu anda daha çok ağır kurtarmalara ve orta kurtarmalara geçtik. Yani Enkaz içerisinde kolon kiriş altında kalmış olan, e, e, uzun süreli çalışma gerektiren, profesyonel gerektiren çalışmalara doğru geçmiş durumdayız. Yaklaşık iki e, gündür e, bu konumda e, çalışıyoruz. E, bu seniyorum. E, birkaç gün daha devam edecek çünkü e, en az e, 12 güne kadar e, enkazlarda e, yaşayanların olduğunu geçmiş depremlerde gözlemledik. Dolayısıyla bizden hani, bu 10-12 günlük süreci Enkazlarda canlı olma olasının üzerinden doğru gidiyor. Sürekli dinlemeler, arama çalışmaları gerçekleşiyor. Ve sürekli canlı olma emareleri bulunan yerlere giderek enkazda buna yönelik çalışmalar gerçekleşiyor. İşte 12 gün, 15 gün geçtikten sonra bu sefer de enkaz kaldırma işlemine doğru geçecek. Yani enkazın içerisindeki eks olan vatandaşlarımızın cenazelerinin alınması ki bunu kısmen gerçekleştiriyoruz. Çünkü canlıya ulaşabilmek için bazen e, tabyaların betonların kaldırarak e, ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen yandan, bazen üstten girerek yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada e, ulaştığımız e, e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız da onları da enkazların içerisinden çıkartarak e, cenaze defin işlemleriyle ilgili kesimini gerçekleştiriyoruz. Şu anda tamamıyla enkazlarda arama ve kurtarma çalışması üzerine gerçekleşiyor. En son canlı kurtardığınız gün ve saat nedir Hüseyin? Bugün birkaç saat önce kurtardık. 60 küsur yaşlarında bir babayı kurtardık. Yani bizimle konuşuyoruz hancısından. Temasımız gayet iyiydi. Bugün sabah itibariyle yani ilk bugün dün gece ses alındı oradan. Daha önce o ses alamamıştık. Ama dün gece bir ses geldi. Yani çok hafif bir ses geldi. Onun üzerine duruldu. Ve orada olduğu test edildi. Daha sonra da bir kısım üzerindeki tabloların kaldırmasından sonra sesli teması kurabilir hale geldik. Ondan sonra da son saatlerde de biraz tabii yorgunluk ve soğuk etkisiyle biraz daha bir şoka girdi. Ama biz onu sağ olarak çıkartmayı başardık. Yani e, yaklaşık 3-4 katlık bir binada yukarıdan e, aşağıya doğru bir tünel açarak kendisine ulaşmayı başardık. E, Vücudumdaki yaralanmalarla ilgili çok önemli bir şey yoktu. Ama tabii e, aşağı yukarı 5-6 gündür enkazın içerisinde e, 60 küsürlü yaşlarında e, yani umarım e, kötü bir sonuçla karşılaşmayacak. Evet. Yani şu anda herhalde sağlık kontrolünde. Evet. evet hastaneye sevkimi hemen sağladık. Ee, yani bu, bu miktarda çok sayıda canlı e, çıkartılıyor. Yani aslında ilk olarak Konya Ağustos'ta da haberden e, takım e, bu tırsaneler yaşanmıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada arama kurtarma konusunda e, iyi bir noktaya doğru gittiğim yani çok iyi bir noktaya Demesek bile iyi bir noktaya doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bunu daha da ileriye taşımak mümkün. E, o yüzden e, yani aşağı yukarı her an bütün ekipler canla başta çalışarak e, canlıların o, ile ilgili çalışma gerçekleşiyor. Evet, söz elbanda. Hüseyin e, e, kolay gelsin tekrar. E, çok zor Merhaba bir efendim. şey gerçekleştiriyorsunuz. Tamam. Merhabalar, bütün arkadaşlara e, sevgilerini yolluyorum. Hüseyin, şimdi son birkaç gündür üzerinde özellikle tartışılan bir konu var. Bu arama kurtarma faaliyetlerinin bazı yerlerde oldukça geç başladığı ve yetersiz olduğu tartışılıyor. Afet'in büyüklüğü dikkate alındığında esasında bu beklenen bir şey. Açıkçası 11-12 bin, bin binanın yıkıldığından söz ediliyor. Burada yani yeterli arama kurtarma ekibinin oluş bulundurulması, bu evet. kapasitenin bulundurulması çok imkansıza yakın bir olay. Senin değerlendirmen nasıl? Mesela İslahiye'de ne zaman müdahale edilebilmeye başlandı? Bu geç müdahalenin bu bina sayısının çok fazla olmasının ötesinde başka bir nedeni var mı? Koordinasyon suzluk gibi. Bu, bu konuda biraz değerlendirmelerini almak isterim. Tabii ki. Ya şimdi biz zaten Türkiye e, ortalaması, yani Türkçe gerçeği üzerinden doğru biz e, afetteki e, ilk günler, yani afet tanımını yapıyoruz. Yani müdahale edilemeyen durum, kaynakların yetersiz kaldığı durum diye afeti bir, başka bir yönle tarif ediyoruz. Türkiye dünyada farklı bir şekilde ama Türkiye'de kaynaklarımızın yetersiz kaldığı, müdahale edilemeyen durum diye genel bir tanımımız var aslında. Yani bunun yönden doğru baktığımız zaman hani biz... E, azırda hala, hala afete daha çok arama kurtarma odaklı Hani bir gönüllüyü bile bir arama kurtarma odağına doğru çekmeye çalışan bir ülkeyiz maalesef ee, ve o yüzden de hani bugün Türkiye'de hani bu, bu da olsuntum e, afetin ilk birkaç günü organizasyonun tam oluşamadığı ve organizasyonun oturduğu bir şekle doğru e, bir çaba sar sarf ediyoruz yani burada da hem İstahiye'de hem diğer bölgelerde Hatay'da Malatya'da, Kahramanmaraş'ta Aslında biz bunu yaşadık Yani ekiplerin e Sahaya, e afet bölgelerine Ulaşması, intikalleri, buradaki Hazırlıkları, sahanın tanınması e Sahadaki e Deprem bölgesindeki e Hasarlı binaların tespitleri Bütün bunların hepsi bir zaman Alıyor Türkiye'de e O yüzden de biz bu e Daha öncesinden bununla ilgili hem toplum olarak hem de kamu olarak hazırlıksız olmamızın sonuçları bunlar aslında. Yani biz burada herkesi eleştirebiliriz ama aslında hepimiz suçluyuz bu konuda. Yani ben mesela Elvan hocama teşekkür ediyorum çünkü mahalafet günlerine çok büyük bir katlı hem Elvan hocama da aynı şekilde. Yani bunun şeyi biz bu odaklı yani deprem olduğu anda mesela hazırlıklı olmayı hazırlıklı olmadığımızı eleştiriyorlar. Hazırlıklı olmak istiyorsak. O zaman bütün bunları daha önceden hazırlayarak daha sıfırıncı dakikadan itibaren deprem gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde bütün yerel kaynakların harekete geçirilmesi konusunda organizasyonlarımızın olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bunlar yok. Yani olmadığı için de birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüzcü gün niye geciktik? Niye gelmediler? Niye gitmediler? Niye bunlar bilinmiyor? Bunların tartışmasını yaşıyoruz. Dolayısıyla hani Bugün tartışmamız gereken biz bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl öncesinden bütün bu kaynakları, kapasiteleri hazır hale getirebiliriz diye konuşmalıyız. Hiçbir hayatta hiçbir şey başa geldikten sonra organize edilemez. Çünkü daha öncesinden organize ettiğiniz bir, bir yer varsa gerçekleştiğinde o organizasyon harekete geçer. Bizde maalesef bu yok. Burada da yaşadığımız bu aslında. Biz yönetmeye çalışıyoruz. Afet gerçekleştikten sonra o krizi yönetmeye çalışıyoruz ama yönetmeye çalıştığımız süreç içerisinde bir yığın biriken sorunlar var, krizler var. Yönetemediğimiz haliyle hangi noktasından bu yönetmeyi yakaladıysak biz o saatten sonra hem sonraki krizleri öngörmek zorundayız ve onları yönetmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda öncesinde gerçekleşmiş olan bütün sorunları Arkasından e, bir mıknatıs e, gibi çeker gibi e, o sorunların yarattığı farklı sorunlarla boğuşuyoruz. Yani şu anda yaşadığımız bu. Buraya yani hocanın bir, bir sorusu de... var Hüseyin. Buyurun, buyurun. Hüseyin Bey kolay gelsin. Ee, şunu soracağım bilmiyorum başta söylediğimiz kaçırdım mı? İslahiye'de e, hasar görmüş ya daha doğrusu göçmüş sizin üzerinde çalışma durumunda olduğunuz. Takriben kaç bina var? 500'ün üzerinde. Yani 500 var. Tam rakamları e, söylenmiyor. Evet, takriben evet. Söylüyorum. Çünkü yorgunluk da var burada. Yani Tabii. Şey, insanın aklında kalmıyor. Ama 500'ün üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet. Yani Peki. İstahiyenin evet, nüfus ve bina yapışlarına bakarsak 500 çok ciddi bir rakam. Yani yıkılan bina olarak. Çünkü bunun Artı biz bunun ağır asarlılarını e, orta asarlılarını buna katmadan söylüyoruz. Yani e, 500 bina e, İstahiye e, ista gibi bir yere baktığımız zaman 500 bina e, neredeyse e, İstahiye'nin e, 4'te 1 e, 5'te 1 binasını teşkil ediyor. Artı e, yıkılma durumunda olan yan yatmış devrilmiş e, ara kat enkazları ar kat, e, enkazları olan binalar var. Yani bunlara Ağır asarlı binalar kolonları patlamış ve yan dur yan yatmış yani 1 metre 2 metre yana doğru kaymış binalar var. Şimdi bunları saydığımız zaman bina sayısı İsrail'in neredeyse binalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. Göçen binaların başta da söylediğiniz tekrar edelim. Göçen binaların büyük bir kısmı da yeni binalar değil mi efendim? Ee, önemli bir kısmının yani bir kısmının demekten daha ziyade önemli bir kısmının diyebilirim yani çöken binaların ee, çok daha eski binalarda e, hak, e, hak olan binalar var çok az sayıda ama yeni binalar neredeyse e, çöken binalarda yeni binalarda çalışılacak yani 2000 sonrası yapılan binalar evet, evet. maalesef durum böyle yani bu çok tabi e, acı bir şey yani yeni binaların 2000 sonrası binaların Eski binalara göre çok iyi durumda olduğu gibi bir kanı yerleşmişti Türkiye'de. Şimdi bunun pek doğru olmadığı, hatta yanlış olduğu neredeyse ortaya çıktı. Çünkü diğer mahallelerde de benzer durum var. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şimdi binaların, binaların çöktüğünde biz enkazın içerisine girdiğimiz için bir kere kullandıkları beton çok kalitesiz bir beton. Yani standartlara uymayan bir beton. Artı içine döşenmiş demirlerin yine... E, standartlara uymayan bir şekilde yani belirlenen önce deprem yönetmeliğindeki etki aralıklarının e, uygun olmadığını görüyoruz. E, Beta'nın e, kalitesinin çok kötü e, ve e, bazı yerlerde hani biz e, enkazda girdiğimizde ben hani çok canlı e, kendi kurtardı, yani, kurtarma çalışması yaptığımız bir enkazda dün e, sanıyorum dün sabah yaptık yaşlı bir kadınca ee, binanın içerisinde yatağın yerine çök kapantısını yapmış. Yani kadını o şekilde bulduk biz. Ama e, üstelik arakat kat enkazı. Yani binanın bir katı, üçüncü katı arakat kat enkazı dönüşmüş. Ve kadın e, duvarları yıkıldığında bir kum yığını içerisinde kalmış. Biz bir kum yığını içerisinde kalma Afyon Sultan Dağı depreminde gördük. Yani e, oradaki e, yığma yapılarda gördük biz bunu. Maalesef buradaki e, beton binalarda bile artık bir kum yığını görüyoruz. Bu da buradaki e, ne kadar kalitesiz e, ve ne kadar denetimsiz yapıldığını gösteren bir gösterge edebilirim buna. Evet. Evet, Elvan söz sende. Vahim bir durum. Belki de bunu ayrıca bir konuşmamız lazım Nuray Hocam değil mi? Yani e, bu şekilde bir hasarın meydana gelmiş olması. Hüseyin, e, bu arada e, bütün bu bir, e, yıkıntıya müdahale edilebildi mi yoksa hala... E, müdahale edilmemiş yapılar var mı? Ya Şimdi şöyle, zaten hani buradaki organizasyondan bahsediyoruz. Şimdi bizim e, AFAD'ın yaptığı çalışmalarda Türkiye Afet Müdahale Planlaması ve Afet'e Müdahale e, Dünya Ölçekli standartları var. Bunlar için Türkiye'ye geldi. E, bunların hepsi kağıt üzerinde yapılıyor. Bir takım kamu kurumlarına afet planları çıkartılması ve çalışma yapmaları risk müdahale mücadele planlamasının içerisinde tanımlanan hizmet grupları, çalışma grupları ve buna çalışmaların, eğitimlerin yapılması hedeflen hedeflemiyor. Ama şimdi e, mesela şimdi, şu anda biz e, gerçek lisayenin buradaki kamu kurumlarına dese otur sefer düşünler yaptınız mı? Hepsinin yaptıklarını görebiliriz. Çünkü Türkiye'de yapıldığını biliyoruz. Bütün ilçelerde, e, ilçelerde, illerde tamla ilgili çalışmalar yapıldı. Ama e, Burada şimdi bunu gördüğümüzde aslında bunun yapılmadığını da görüyoruz. Yani bu kağıt üzerinde yapılmış ve bunların hiçbir gerçeğe örtüşmediğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü eğer bunlar yapılmış olsaydı deprem yıkıldıktan sonra bir kere bizim öngörülerimiz olacak. Yani bizim çürük yapılarımız nereler, yapılar nerelerde çökebilir, ne olabilir? Bunlarla biraz ön ve afete hazırlık yani afet sonrası müdahale hazırlıkla ilgili Yanların bunun üzerine yapılmış olduğunu görebilirdik. Ya da şimdi biz mesela bunu yaparken binalarla ilgili biz mesela dün dün şöyle bir şeyle karşılaştık. Bir vatandaş kurtarma çalışmasını gerçekleştirdik, yani içerisindeki insanların çıkartılmasını gerçekleştirdik. Bir vatandaşımız geldi, bizim kendi binasında iki kişinin olduğunu söyledi ve onları almamızı istedi. Biz de kayıtımızı yaptıysanız bunu AFAD'a bildirin AFAD'da kayıt üzerinden doğru gelelim dedim. Ee, biz afata bildirmedik dedi. Şimdi bu da farklı bir durum. Yani e, burada esas alınan şey vatandaşın benim binam yıkıldı diye AFAD'a bildirmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü yıkılmış bir binanın içinden çıkan bir insanın benim binam yıkıldı diye AFAD'a e, hemen o anda belki bir gün belki iki gün afata gidip de benim binam yıkıldı demesi beklenemez. Çünkü o korkunun, e, ailesinin e, enkazın içinde olduğu, o e, ara, gelen arama kurtarmacıları yapışan bir insanla karşı karşıya kalıyorsunuz ki buradaki o e, vatandaşımızın da böyle yaptığını gözlemledik. Ve biz oradaki e, yaptığımız şeyde, e, çalışmada o binanın kaydını yaptır, yaptırdık aynı zamanda. Yani bu bina yıkılmış, iki, iki katlı bir bina ve içerisinde şu kadar insan var. Ve bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz görev istedi Atat'ta yani bu şekilde yaptık. Dolayısıyla yani bunların hepsinin kağıt üzerinde olduğu, bütün mükemmel planların kağıt üzerinde olduğu ama hiçbirinin işlemediğini gözle görebiliyoruz bu sayede. Bunların hepsi yani daha birinci, iki, üçüncü, 4. gün, 5. gün biz bir ilçede kaç tane bina yıkıldığını tam olarak tespit edemiyoruz. Bu da çok şey bir durum yani kötü bir durum. Evet, aslında evet. E, yıkılmış olan binalarla ilgili verilen rakamlar da sadece e, resmi kayda geçmiş olan e, rakamlar. Evet. Yoksa e, rakamların çok daha yüksek olduğunu e, bütün bölgelerden e, aldığımız haberlerde arkadaşlarımız onaylıyorlar. Evet, Elvan sen de söz. Hayır, ben şimdi de hala Elvan hocam, bu hani binaların Tabii. tespitleriyle ilgili. Şimdi. Bir, su, bir ortadaki bir kötü sonuç yapılmayan bir durum daha sonra farklı daha kötü bir sonuç da doğuruyor yani birbirini tetikliyor devam ediyor siz onu artık başa getirip yakalayamıyorsunuz mesela iklim minerallerle ilgili e, bir adli süreci olacak bunlar ya bu bilan niye yıkıldı bir yıl önce yapılmış bilan niye yıkıldı hani bunun bunun sorumluları olması lazım hani bunu artık bunu depreme bağlayamayız bir yıl içerisinde yapılmış bir yıl önce yapılmış ve e, mükemmel bir deprem yönetmenliği olan, yapı denetim yönetmeliği olan bir ülkede bir gün içerisinde yapılır bina niye yıkılır? Şimdi e, siz bu ile ilgili e, çalışma yapıyorsunuz. Çalışma yaptığınız zaman Arama Kurtarmacı diyor ki ben buradaki e, içerisindeki insanı bu enkazlı kaldıra kaldıra alabilir diye tespit yapıyor. Aslında ortada ne oluyor? Ortada bir delili ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani bu binanın yıkılma nedenlerini bir takım şeylerin hepsini bir suçu karartmış oluyoruz bunu yaptığımız zaman. Ama arama kurtarmacı bunu düşünemez. Çünkü oradaki onun için önemli olan oradaki insanın kurtarılması. Ama işte bunlar daha önceden belirlenebilir. Ya bu binaların e, yani e, ilk bir, bir gün içerisinde yıkılan binalarınla ilgili modellemeler. Yani biz işte e, atıyorum şu mahallede şu sokakta şu numaralı bina dediğimiz zaman o binanın e, kamu o binanın açıp hangi tür bina olduğunu kendisi sistem içerisinde görmesi lazım ki hemen onunla ilgili diğer adli süreçleri de tutanaklarını, e, ne bileyim tespitlerin hepsini yapabilir hale gelsin. Buray Hocam söz sizde. Hüseyin Bey çok güzel söylüyorsunuz ama bu, bundan bu ö, ö, öngördüğünüz hedefe ulaşmakta çok çok uzağız. Bakın e, Türkiye'de e, maalesef Gündemde olmayan artık ama ben ve arkadaşlarımın yani yapı deprem mühendislerinin artık gündemde tutmaya kararlı olduğumuz konu Türkiye'de özellikle taşıyıcı sistem tasarımı ve inşaatı bakımından ve bunun denetimi bakımından çok iyi bir deprem yönetmeliğine sahip olduğunu söylediniz. Bu halktaki genel kanı bu ama gerçekten de iyi bir deprem yönetmeliğine sahibiz. Ama deprem yönetmeni kağıt üzerinde bir belgedir. Bunun uygulanmasıdır esas. Ve yapılan işin denetimidir. Proje denetimi diye bir şey Türkiye'de yoktur. Bunu bunu Bir sürü insan inanmayabilir ama yoktur. Yapı denetimi hele hele öyle e, İslahiye gibi yerlerde eminim daha da belirgin olmak üzere. O da şekten yapılmaktadır. Doğru dürüst bir denetimin yapıldığı, büyük kentlerde bile yapılmadığını biliyoruz. Maalesef sizin söylediğiniz ideal durum yani yıkıldıktan sonra bütün kayıtlara ulaşmak gibi bunların kalitenin kaydı yok. atabiliyor muyum? Yani varsa bile gerçek dışı. Bu en büyük problemimiz bu. Bu binaların bu denli yüksek oranda yıkılması, hasar görmesi işte bu sebeplerden. Evet. Evet. Hocam orada bir de şey var tabii. Yani ben, e, şeyini... Aynı zamanda şeyi de sağlıyor bu. E, Planmayı yapamıyorsunuz böyle olduğunuz için. Yani sizin önünüzde e, bunlara kısa bir süre içerisinde bu binalarla ilgili bir veri varsa bu veriler üzerinden doğru hemen hem kaynaklarınızı hem gelen e, arama kurtarma ekiplerinin doğru bir şekilde planlanması ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirecek. Şimdi bakıyorsunuz bir insanı buluyorsunuz beşinci günde bir saat önce hayatını kaybetmiş. Şimdi dolayısıyla burada e, insan yani üzülmemek elde değil. Yani bir saat önce hayatını kaybetmiş. Eğer doğru bir planlama olsa bu insan hayatını yaşamaya devam edecek. Kurtarılacak oradan. Planlama olmadığı için de biz ona beşinci günde ulaşabiliyoruz. Altıncı günde ulaşabiliyoruz. Halbuki e, doğru bir planlama yapılabiliyor olsa... Ve kim nerede hangi bölgede çalışacak bütün kurtarma ekiplerinin potansiyelleri, bilmenleri bunların hepsi ortaya çıkarsa o zaman bunlar yapılabilir ki afat aslında bununla ilgili bir şey yaptı, akreditasyon süreci başlattı. Bence de yani e, çok doğru ve e, doğru alınmış bir karar. Yani bunlar bunlarla ilgili arama kurtarma kısmı ile ilgili söylüyorum. E, do, dolayısıyla gelen ekiplerin kapasiteleri nerelerde çalışabilecekleri ve hangi bölgedeki ekiplerin, hem kamu hem STK ekiplerinin hangi bölgeden nereye gidebilecekleri, ne kadar zamanda gidebilecekleri bunların hepsi e, bir, bu akreditasyon şeyine dahil e, edilmiş durumda. Ama bunların hayata geçirilmesi gerekir. Hayata geçirilmedi. Hayata geçirilmedi. Evet. Buyurun hocam. Hı. Ben hemen... Hayata geçirilmedi. Evet, evet. Evet. Ben hemen bir iki soru soracağım Hüseyin. Siz hangi gün intikal ettiniz bölgeye ve ilk çalışma alanınız İslah miydi? Diğer sorumda kaç kişilik bir ekipsiniz? Ve bu ekibin evet. özellikleri nedir? Yani arama kurtarma dışında başka kimse var mı grup içinde? Evet. evet. Ya biz e... Afet Deprem olduğu anda sabahleyin zaten hemen hem bütün ekiplerimizi hani malafet gönüllerinin e, çalışma prensipleri içerisinde var. Gönüllü'nün hani oradaki e, malafet gönüllerinin işte o e, hareket planları konusunda var zaten. E, hem ileri düzey arama kurtarma ekibimiz var hem mahalle düzeyli e, e, ekiplerimiz var. Dolayısıyla biz e, Afet'in büyüklüğünün haberini aldığımız andan itibaren yani ilk anda 7.4 diye açıklandı ki 7.4 de büyük bir e, e, şey sonuçtu. E, neticede biz bütün ekiplerimizi bölgelerdeki hem İstanbul hem Bursa, e, Kocaeli, Muğla, Edirne, Çanakkale bütün bölgelerdeki ekiplerimizi biz harekete geçirdik hemen. Öncelikle toplanmaları ve hazır olmaları konusunda bir şey yaptık ve e, AFAD zaten hemen bize 4 saat içinde hazırlanmamızı, listelerimizi göndermemizi ve e, il afetlara bildirmemiz istendi. Bir hızlı bir şekilde biz zaten afet olduğu yani sabah. Kalktığımızda biz bu işlemi yapmıştık ve listelerimizi hızlı bir şekilde gönderdik. Ve o gün e, itibaren e, yani hemen hızlı bir şekilde AFAD'ın da uçakları ayarlamasıyla personellerimizi, gönüllerimizin hepsini hızlı bir şekilde sağlara intikal ettirmeye başladık. E, İstanbul'da e, şu anda 166 kişi. Yani o günden peyder pey çünkü rotasyonlu çalışıyoruz aynı zamanda. E, yani birinci grup, ikinci grup diye gün gün her gün gruplarımızı buraya gelmesini sağladık. Ve şu anda 166 kişi İstanbul'dan bölgeye gelen gönüllümüz. Muğna'dan gelen gönüllerimiz var. Edirne'den gelen gönüllerimiz var. Bolu'dan gelen gönüllerimiz var. Çanakkale'den, Bursa'dan genel gönüllerimiz var. Dolayısıyla gönüllerimizin hepsini biz yaklaşık 500'e yakın gönlümüzü biz Gaziantep, Adana, Urfa, Kahramanmaraş, Hatay bu bölgelere intikal edilir. Yani 5 ilde 5 bölgelerde çalışıyor. En yoğunluğu buradaki yoğunluğu Hatay ve Gaziantep'e yoğunluğu verdi. Çünkü hasarın en büyük olduğu yerler bunlar. Hatta bugün akşam buradaki çalışmayı biraz daha temelli oturduğu için İstahya'daki çalışma oturduğu için ve çalışmada e, koordinasyonumuzda tam olarak oturduğu için ekibimizin yarısını Hatay'a kaydıracağız bu akşam. Bu sayıda şu anda e, 80 civarında gönlümüz çalışıyor. Orada daha fazla sayıda şeye ihtiyaç olduğunu öğrendiğimiz için yaklaşık 60 küsur gönlümüzü e, bu akşam araçlarla Hatay'a intikal ettireceğiz. Oradaki çalışmalara dahil edeceğiz. Evet. E, sana çok teşekkür ederiz Hüseyin. Ee, özel e, durumları lütfen bize hemen e, bildirmeni rica ediyoruz. E, bundan sonra da yayınlarımız devam edecek. Yani sadece çarşamba günleri Altın Saatler programıyla değil sağ olsunlar Açık Radyo'nun programcıları e, kendi programlarını Açık Radyo e, Altın Saatler e, programına e, devrediyorlar. Yarın da 12 ile 14 arası gene yayında olacağız. Sana ve bütün ekip arkadaşı larımıza çok çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Bütün ülkeye geçmiş olsun. Evet sağ olasın. Şimdi e, telefon hattımızda Abdullah Demir arkadaşımız var. Adıyaman eğitim senden. Adıyaman'a ilişkin bilgileri de ondan alacağız. E, <gülüyor> Abdullah Bey merhaba. Merhabalar merhabalar. Evet, e, Abdullah Bey biraz önce e, İslahiye'de bulunan Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı ile oradaki bilgileri aldık. Şimdi sizden rica ediyoruz Adıyaman'la ilgili e, bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Siz şu anda e, kaç gündür oradasınız ve esas üstlendiğiniz görev, sorumluluk nedir? Teşekkürler, öncelikle teşekkür ederiz böyle bir imkan tanıdığınız için bizlere. Ben Eğitim Sanatiyemen Şube Başkanıyım. Hakkı'la Demir. Aynı zamanda KES platformunun başkanlığımı yapıyorum. Dörtlem anından beri itibaren buradayım yani. Hiçbir yer ayırılmadım. Dörtlem gününden bugün altıncı mı yedinci gün artık günleri de karıştırdık işin açıkçası. Görev ve sonlukta burada <gülüyor> şey kurmuşuz. Daha doğrusu emek demokrasi platformumuz var. O emek ve demokrasi platformuna dahil olan ee, bileşenlerimizle beraber bir izleme masası oluşturmuşuz. Daha doğrusu bir koordinasyon. Ee, o çerçevede burada bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İşte i̇htiyacı olan e, vatandaşlara bu e, gıda işte hemen hemen her türlü, dışında yani katsalmasız dışında sağlık ve benzeri çalışmaları yardım etmeye çalışıyoruz. Evet yaptığınız işleri de kısaca e, özetleyebilir misiniz? Arama kurtarma yapmıyorsunuz herhalde? Evet evet şimdi bizim e, Arama ve kurtarma gibi yapma gibi bir Şeyimiz yok aslında imkanımız yok işimiz, e, Açıkçası evet. e, Biz neler yapıyoruz e, Yani Öncelikle şunu ifade ettiğim e, Türkiye genelinde gerçekten e, e, Her zaman olduğu gibi Rafet olayında da Türkiye'nin 81 yılında Bu e, e, da işte temel ihtiyaçlar Noktasında ciddi bir e, şey var Adıyaman'a yönelik ee, hatta bazen tırları boşaltmakta zorluk çekiyoruz. Ee, biz e, koordinasyon olarak e, burada hem e, kurduğumuz iki yerde e, yemek e, sabah çorba işte öğleden sonra da bir sıcak yemek e, çıkarmaya çalışıyoruz, işte ihtiyacı olanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun dışında da yine il dışında gelen e, e, malzemeleri bir yerlerde depo edip. İhtiyaç dahilinde köylere, ilçelere e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet e, şu anda Adıyaman'ın durumu hakkında verebileceğiniz bilgiler nedir? Ben şunu ifade edeyim Adıyaman e, tek kelimeyle arabaya dönmüş. Yani ben kendim Adıyamanlıyım. Yıllardır burada oturuyoruz. Yani gerçekten böyle bir felaketle karşılaşıyoruz hani daha daha önce diğer illerde de oldu işte İstanbul, Van ve benzeri yerlerde en sonumuzda. Ama buradaki çok farklı aynı anda birkaç yıl vurmasıyla beraber gerçekten ciddi bir felaket oluşturdu bizler için. şimdi Adıyaman'da genel olarak hale hani olduğu gün eee otellerde, ilçelerde herkes bireysel bir araç içerisine girdi, canını kurtarmaya çalıştı. Bir şekilde çıkabilen binasında çıkabildik. Çıkarmayanlar zaten şunu ifade edeyim. Adıyaman'da şu an binaların %30'u %40'a yakın tamamen yerle bir olan bir enkaz durumu var. Bütün olarak da baktığımızda yani yeni fırsat bulundukça şeyin içinde gezmeye de çalışıyoruz gelen heyetlerle beraber. Ayakta duran binaların da %80'in de oturulamayacak durumda. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak da şu an vatandaşlarımızın çoğu, halkımızın çoğu e, kendi imkanlarıyla işte sab arabaların içerisinde sabah ya da işte e, köy bağlantıları varsa köylere kaçarak hatta işte ilk 2-3 gün e, ciddi anlamda burada yakıt sorunu yaşadık. Zaten elektrik so benzeri bir e, imkanımız kalmadı. Hala bir merkezde e, elektrik, e, elektrik e, yok şu an. E, dolayısıyla bu süre içerisinde işte kendi imkanlarıyla o girebilen başka illere kendi özel araçlarıyla beraber dışarı gitmeye başladı. Yani diyebilirim ki şu an Adıyaman'da Adıyaman yerleşi Adıyaman'da yerleşik olan halkın üstü yerlisi kendi imkanıyla başka illere falan e kaçtılar işine açıkçası. Ama diğer boyutuyla şu an bile hala e hem havanın soğuk olmasıyla beraber ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hem ee, yeme içme noktasına tamam bazı temelde damadelerini aşılamaya çalışıyoruz ama bizim de yetişemediğimiz yetiştiremediğimiz acilen aslında ihtiyaç olarak baktığımızda bugün geldiğimiz noktada bugün 6. gün 7. gün e, ciddi anlamda bir çadır e, konteynerler ya da çadır kentleri oluşturulmamış ya da kurulan çadırların içerisinde tuvalet ve benzeri ihtiyaçları girecek alanlar oluşturulmamış yani bir, bir düzensizlik var işin açıkçası ee, kime kim nereye ulaşacağını bilmiyor ee, muhatap bulunma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz en kazlara önce en, en e, erken işte daha yeni, yeni son iki gündür profesyonel bir çalışma e, başlamış İlk ilk e, birinci ikinci ve üçüncü gün e, insanlar kendi çabasıyla kendi imkanlarıyla eline kazma kürek alarak işte kazmaya çalışarak e, e, insanları çıkarmaya çalışıyordu e, Enkaz olarak da baktığımızda şu ana kadar Adiama'nın e, enkazların devrilen binaların ancak %20'sine ulaşabilmiş. Ve e, geriye kalan %80'lik kısmı hatta bazı enkazlara da e, yanında geçtiğimizde üzerinde herhangi bir çalışma olmadığını e, görüyoruz. Yani burada biraz e, Türkiye olarak ya da işte e, e, iktidar olarak bu işte biraz ağırlıklısı olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu tür şeylere önceden biraz Hazırlıklı ve benzeri çalışmaların olması lazım. Maalesef bu konuda Adıyaman ilk 1-2 gün dahaki basında da yeterince yer almadı işin açıkçası. Sanki işte doğrudur Maraş, Hatay en büyük zararı düren illerimizden Malatya, Keza, Urfa Antep hani Malatya, Urfa Antep kısmen etkilendi ama üç şehir olarak ifade edecek olursak Hatay, Maraş ve Adıyaman ciddi anlamda bu felakette karşı karşıya kaldı. Ama Adıyaman sanki çok etkilenmemiş bir yargı oluştu ilk 1 -2 gün. Son 3-4 gündür buraya gelip giden insanlar buradaki şeyle karşılaşınca işlerin burada da ne kadar ciddi olduğunu fark etmeye başladılar. Ama bence biraz geç kaldık diye düşünüyorum. Evet, hemen gene aynı çerçevede sormak istiyorum. Sağlık evet. hizmetleri konusunda durum nedir? Bilginiz var mı acaba? Ya, sağlık durumu konusunda Adıyaman'ın zaten küçük bir yer. Şu an tek bir hastanemiz var işin açıkçası. Adıyaman'da 400 yataklı diye tabir ettiğimiz bir hastanemiz var. Dışında kadın doğum çocuk hastanesi ayrı. Ee, yani zaten o alanda daha önce de yani deprem öncesinde de zaman zaman e, sağlık problemlerini dile getirdik, getiriyorduk yani bir, tek bir hastanenin bir il için çok az olduğunu ifade etmiştik dolayısıyla o da bugünlerde çok yetersiz kaldığını ifade edebilirim örneğin acil durumlardan idare etme gibi bir şansları yok çevre illerine gönderir, gönderilmek sonunda kalıyor en basiti e, doğum olaylarını bile yani bebek doğumları bile şu burada burada yapılmıyor. Öyle bir imkanımız. imkanların olmadığını ifade ediyorlar sağlıkçı arkadaşlar. Ee, i̇laç noktasında ve benzerli noktada e, her ne kadar sosyal medyası hem de işte hiçbir sıkıntı olmadığını ifade edilse de bu konuda da ciddi sıkıntılar olduğunu düşün, e, e, gözlemliyoruz için açıkçası. E, biz de bu buna yönelik hem dışarıda gelen hekim arkadaşlarla gerek e, Türk Tatlıya Odası bünyesinde gerek sağlık Uluslararası bünyesinde gelen hekimi arkadaşlarları e, yani e, burada e, gönül olarak çalışan arkadaşlar geldi onlar e, rastasıyla biz de kendi bünyemizde bir e, küçük e, revir diyelim hastanede diyelim de buna yönelik hem ilaç ve benzeri e, depolama işlerini yaptık ve ihtiyaç dahilinde de ulaştırmaya çalışıyoruz e, şey noktasında hani vefat e, noktasında ciddi sıkıntılar var hastanede yani enkaz altında çıkarılan e, cenazelerimizin dünyaca orada e, bir işlemden geçmesi gerekiyor. Yani insanlar cenazelerini aynı gün alıp defnetme imkanlarına sahip değiller. E, çünkü iyi, büyük bir yol var. E, can kaybı işte açıkçası e, bunun e, henüz hani vatandaş olarak e, şu an net bir sayı veremeyeceğim ama e, ciddi anlamda Adıyaman'da Tüm enkazlara ulaşıldığı zaman kaldığımız zaman çünkü bu e, aylarca sürecek bir çalışma e, sayının e, bir 20 bin üzerinde bir ölümün olduğu noktasında bir öngörümüz var. Umarım tabii bu bir öngörüdür. Bu böyle sonuçlanmaz. E, öyle bir durumla karşı karşıyayız. Asya yöndirici tarafı hani ne kadar geç kalmış olsa da bugün örneğin işte sabah saat 10, 11 saatlerinde işte enkazda hala canlı olarak çıkarılan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın özünü de görüyoruz. Sevimcilik olan bazı küçük de olsa şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet, daha canım, hemen bir sorusu var. Buyurun hocam. Geçmiş olsun. Hastaneden bahsettiniz. Hastanede bir hasar var mı? Hastanede hasar ciddi bir hasar yok. Tabii ki hastanede özellikle duyarlan yani bir benzeri yerlerde çatlama var. Özellikle Bundan dolayı yani bundan kaynaklı olarak e, Sağlık çalışan arkadaşlarımız e, Üst katları Pek kullanamıyorlar e, Yani birinci en fazla ikinci katları Kullanabiliyorlar yani doğal olarak Onlar da e, bu işin Diskin içerisinde Dolayısıyla yani bütün katlar bir Aktif olarak çalışmadığı için e, Dediğim gibi tek katlar olmasından Kaynaklı da bazı şeyler Ciddi anlamda aksiyon ve e, Ufya ya da işte Ante'de yönlendirme oluyor Öteki şu anki ulaşım sıkıntısını örneğin şu an Adıyaman'da dışarıdan gelen araçlardan kaynaklı olarak bazen trafiğe takılıyorsun. 2 saat 3 saat o trafik yönünden çıkamıyorsun. Öyle bir problem de yaşıyoruz için açıkçası. Evet. Bir sorum daha olacak. Ee, hasar daha ziyade birinci depremde mi ikinci depremde oldu? Şimdi şöyle hasar aslında birinci depremde ciddi bir hasar gördük. Ee, siz de takip ettiyseniz tabii ki arci de bir problem yaşanmadı ama aynı günün sabahından sonra öğleden sonra bir buçukta aynı şiddette ikinci bir deprem yaşadık. Bu depremde de hani hafif salla şey hasarlı olan e, binaların yüzde doksanı bu sefer ağır hasara dönüştü. Hani o o durumda hani sevindim sarap en azından bu ara Kimse evlerde falan yaşamıyordu, dışarıdaydılar. Yani en azından can kaybı yüzünden e, baktığımızda, bu e, biraz bizim sevindikleri için açıkacaktır. Ama yani iki ikinci depremde depremden depremden, can kaybı olmadı, evet. Evet, ikisi evet. de can kaybı olmadı çünkü dediğim gibi ilk e, de, e, olayda zaten binaların yüzde 80'i oturlamayacak duruma geldi. Yani kendim oturduğum evde bile kendimizi daha zor attık ikinci defende de ise ise e, biraz daha e, işin açıkçası artık e, tamamen e, kullanılmayacak durumda olduğunu ifade edebilirim ve bundan kaynaklı olarak da yani dilim gibi şehrin e, bütün dostalarına ulaşmaya çalışıyoruz gözlemliyoruz. Ben yani şu anki tablo e, acıı e, tekrar toparlanması tekrar bir il e, haline gelmesi, yani en az bir 10 yılı 10 yılımızı alır diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bir yaklaşımla, hareketle ancak 10 yıl sonra tekrar toparlanır diye düşünüyorum. Evet Elvan, ee, Abdullah evet. Bey geçmiş olsun tekrar. Şey Sormak e, istedim şu, e, Sesim alıyor musunuz? Evet evet biraz e, az evet. geliyor ama biraz daha yüksek ses alabilirim. Tamam. Sormak istediğim şu. Yardımların geldiğinden söz ettiniz. Bunların daha çok evet. anladığım kadarıyla gıda ve giysi yardımı gibi. Peki evet. temizlik malzemesi, hijyen malzemesi ve benzeri konularda bir destek yatta yardım alabiliyor musunuz? Bu konuda genel olarak durum ne? Evet. Tüm konuştuğumuz bölgelerde tuvalet sorunundan bahsettiler. Adıyaman'daki evet. durum ne? Bir de evet. sizin kulağınıza gelen herhangi bir şekilde bir e, hastalık, e, özellikle barsak enfeksiyonu ve benzeri e, anlamda e, bir şikayetlerde artış e, var mı? E, o konuyu merak ettim. Durum nedir? Evet. Ben onunla ilgili biraz önce de bahsettim ya. Gelen e, malzemelerle ilgili e, hangi, bugüne kadar e, gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Ekmek, su, çocuk bezliğe benzeri. Aslında bizim e, iki gündür e, sosyal medya üzerinden ya da dahil olduğumuz e, kurumlar üzerinden yaptığımız paylaşımda şuna ağırlık veriyoruz. E, çünkü bu e, süreç e, bir iki haftayla geçirilecek bir süreç değil. biz e, Çok uzun bir süreç e, gerekiyor bizim için. Öyle de görünüyor. Dolayısıyla son iki gündür e, sosyal medya sizin aracınızda şunu ifade etmek istiyorum. Dışarıdan yardım gönderecek e, Yardımsever yurttaşlarımızdan Şu beklenti içerisindeyiz Şu an acil olarak En çok e, acil durumda Bize lazım olan aslında çadır. çadır noktasında şu an ciddi anlamda Bir eksiklik yaşanıyor Yani şu an e, hiçbir e, yere Adıyaman'da tamam 3-5 yere çadır e, e, Çadırlar kurulmuş hani Çadır kent ifadesini Kullanmıyorum bilerek kullanmıyorum Sebebi şu çadır kent dediğimiz şudur. İçerisinde banyosu, tuvaleti ve benzeri. Yani bir mini şehir olarak veriyoruz. O, o olmadığı için ben çadır kent demiyorum. Çadır e, grupları oluşturulmuş. Oralara da hani dedim ya binaların %80'i asarlı. Yani nüfusun %80'i şu an dışarı. %90'ı dışarıda. E, kaç kişi yetecek? Nereye yetecek? Ciddi anlamda bir sıkıntı. Biz de koordinasyon olarak e, acil olarak doğurduğumuz ihtiyaçlar çadır noktasında büyük ihtiyaçlarımızın olduğunu ifade edebilirim. İkincisi de kuru gıda noktasında. En azından onlar geldiği zaman uzun süre dayanıklı yani bozulma imkanı olmadığı için, ihtimal olmadığı için. O yüzden e, vatandaşlar, yurttaşlarımıza şu konuda seslenmek istiyorum. Ekmek, su ve benzeri şeyler e, du, bir duyma ulaştı. Bundan sonra yapılacak olan ya da gönderilecek olan e, yardım malzemelerin ağırlıklı kuru gıda olması, soba, çadır, buna benzer şeylere ihtiyaç duyuyoruz işin açıkçası. E, Diğerlerin yani bir duyuma ulaştı. Dediğim gibi uzun bir süreç gerekecek. O yüzden bütün enerjimizi ilk hafta bir 10 gün içerisinde tüketip son e, 20 gün ya da son iki ay üç ay e, ciddi bir e, şeyle karşılaşabiliriz. Buna yönelik bir önlem almamız lazım. O yüzden vatandaşlarımız konuda daha duyarlı olmasını. İkincisi de hani burada e, iş e, gücü olarak da dışarıdan gelen yardıma gelen arkadaşlar var. Ama şu açıdan e, bir ricada bulunacağım. E, yardım göndermek isteyen ya da gönderen kurumlarımız, e, vatandaşlarımız gönderdikleri. Ee, ya özellikle gıda ve benzeri şeyleri hani ramazan e, kolileri şeklinde e, hazırlanıp gönderirlerse buradaki iş yükümüzü biraz hafifletmiş olurlar çünkü burada işte tırın içerisine kullanılmış eşyalar gönderiliyor işte battaniyeler yani ricamız e, genellikle biraz daha sıfır olan ya da mamış olan e, a, malzemeler noktasına bir e, özen göstermesi İkincisi de dediğim gibi e, tüm içerisine her şeyi karmakarışık koyduklar zaman biz burada onu ayıklamakta ciddi bir problem yaşıyoruz. Bu konuda da e, sizin vasılamızla e, yurtdakçılarımıza, vatandaşlarımıza e, söylemek, ifade etmek istiyorum. Sağlık boyutuyla şunu e, ifade edeyim sorunuzla ilgili. Hani burada ekim arkadaşlarımızla da bunu paylaşıyoruz. Arada toplantılar yapıyoruz. Bir araya geliyoruz. Şu an erken. Yani ee, şu an 6. günde 7. gündeyiz onu da karıştırdım için açıkçası ama biz 5 e, gün sonra ya da 10. 15. On günde sonra bahsettiğimiz hastalıklar yüzünden ciddi sıkıntıların yaşarını e, gözlemliyoruz yani bir bekliyoruz için açıkçası hani dediğim gibi şu an yüzde %80 hasarlı olduğu için tuvalet ve benzeri banyo benzeri yani kişisel bakım temizlik e, şeyle hiçbirimiz giremiyoruz yani İnsanlar alçıydı gündür. Nasıl çevrinde çıktı? Üzerine giyebildi ya da üzerindeki elbiselerle dışarıda bir haftadır e, zamanını geçiriyor. Tuvalet dediğiniz gibi işte e, açık alanlarda işin açıkçası. Yani şu an insanlar evine girip de tuvalet ihtiyacını gideremiyor. Yani bu konuda e, o yüzden özellikle e, bir an önce ne yapılacaksa çadır kentlerin Kurulması işte içerisinde hastanesinin, tuvaletinin e, banyolarının bunun bütün olarak e, e, konteyn, konteyner kentlerini bir an önce e, zaman kaybetmeden bütün e, enerjimizi o yöne aktararak e, bunun bir çözüme kavuşturması gerekiyor. Evet e, Abdullah Bey bir sorum olacak hemen sonra e, Nuray Hoca'ya söz vereceğim. E, şimdi Hadi. çok önemli e, noktalara değindiniz özellikle. Buralardan gönderilen yardımlara ilişkin olarak biz evet. de çeşitli bölgelerden gelen bilgilerden hareketle tabii ki ihtiyaçlarınızı en iyi siz bilirsiniz ama bölgesel olarak satın alma imkanlarınız var mı? Yani aynı destekler yerine maddi desteklerin yapılması daha mı yararlı olur diye açıkçası sormak istiyorum. Yani maddi desteğin biraz hanı sıkıntıları korumsal olarak ya da şey olarak yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇kincisi şu var. Şu an zaten işine çıkacak Adıyaman'da, para, Adıyaman'da şu anki halimizde paranın bir değeri yok. Çünkü dediğim gibi elektrik ve benzeri ikincisi şu an Adıyaman'da açık hiçbir market hiçbir eczane hiç, hiçbir dükkan yok Adıyaman'da şu an. Evet. Allah'tan kapalı. Allah'tan herhalde Diyarbakır biraz destek oluyor size diyebiliyoruz. Doğru mudur? mesela şu an dünyamızda kurulan mutlak seçimler işte belediyesinden Diyarbakır'dan Mardin'den hem bölge ilerinde daha fazla yoğun destek aldığını aldığımız ifade edebilirim. Ama başta da ifade ettiğim gerçekten Türkiye'nin bütün ilerinde bizimle üretişine geçip katkı sunmalarını katkı sunacaklarını ifade eden. Vatandaşların yurttaşlarımızın olması da bizi sevindirir ve geliyor. Hatta bazı talepleri e, biraz beklettim yani birkaç gün sonra ya da on gün sonra bir hazırlayıp bir gönderin noktasında taleplerimiz oluyor. Çünkü şurada e, ciddi anlamda şunu da yaşıyoruz. Gelen malzemeleri, depolama e, noktasında sıkıntımız var. Yani açık Doğru. alana bırakma bir şart, şeyimiz, imkanımız yok. Depoları ayarlıyoruz. İşte depoları ayarladıktan sonra anzu cubire malzemeleri e, boşaltıp e, sonra da küçük araçlarla işte nakli araçlarına benzer araçlarla çünkü e, kış e, şartlarında yaşıyoruz. Bazı köylerin yolları kötü hala karla e, kaplı yollar var. Küçük araçlarla insanlarımızı zorlayarak en ücra köşeye kadar e, bu yardımları ulaştır, ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler Nura Hocam söz sizde. Şimdi biraz köylerden bahsettiniz. Ben de onu soracaktım. Adıyaman'ın ilçelerinde ve köylerinde durum nedir? Oralara yardım e, ulaştırılabiliyor mu? Yeterli yardım? Evet. Hani başta da ifade edeyim. Adıyaman'da Adıyaman merkez çok hasarlı. İkincisi Gölbaşı. E, beldelerimizden yayla konak e, e, Çelikan ilçemiz. E, hani Kâhda, Samsat, e, Besni, çok ciddi hasarları yok ama buna rağmen hani insanlar evlerine girme noktasında kaygılı oldukları için ister istemez bütün ilçelerle bir iletişim alıp durmuşuz Yani bize gelen telefonlarımıza gelen ihtiyaç listeleri doğrultusunda Burada küçük nakli araçlarını ayarlayarak ya da işte tırla genel malzemeleri hiç Adyaman merkezine indirmeden işte atıyorum besliği ya da gölbaşı ilçesine yönlendirerek oradaki ihtiyaçları da imkanlarımız dahil geçiştirmeye çalışıyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz Abdullah Bey size çok teşekkür ederiz sağ olun evet. ee, telefonlarımız sizde var ihtiyaçlarınızı evet. ve acil durumlarda da bilgilerinizi her zaman aktarabilirsiniz Açık Radyo mutlaka yer verecektir çok çok teşekkürler çok... Biz de çok çok teşekkür ediyoruz Adıyaman Halkın adına e, duyarlılığından dolayı. Dediğim gibi vatandaşlarımızın bu sürenin uzayacağını bilmesini istiyorum. Hani bir haftalık, 10 günlük bir aylık değil, en az 3 ay, 5 ay, 1-2 yıl, iki yıl e, gereken bir süreç. Dolayısıyla yardım e, noktasındaki duyarlıklarını bu sürece yayarak e, böyle bir planlamayla bize ulaşırlarsa... Ee, daha e, mutlu oluruz. Herkese buradan Adıyaman'dan e, sevgili sevgilerle teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bütün Adıyamanlılara biz de selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok uzun bir dönem evet. e, iyileşme e, dönemi e, evet. geç, geçecek. Ona e, her bakımdan hazırlıklı olmamız lazım. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle. Çok çok teşekkürler. Çok, sağ çok sağ olun. olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok olun. teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun, Teşekkürler. Evet. E, Nuray Hocam, e, Elvan bir e, kısa değerlendirme e, yapabilir miyiz? E, az vaktimiz kaldı. 4-5 dakikalık bir süremiz var. Nuray Hocam önce buyurun. Evet. Teşekkür ederim. E, e, gerçekten bu 3 e, şehir bu e, e, çok önemli ama işte İslahiye'de e, yani bir ilçe olarak mesela e, büyük hasar almış durumda. Tabi o bölgede özellikle son 20 yılda e, kent nüfusu kadar e, ilçe nüfusları da çok arttı. Mesela Elbistan'ın nüfusu 150 bine, var, 150 bine varmış. Yani bir küçük şehir aslında. E, İslahiye'yi ben askerliğimden biliyorum. Tabi çok oldu. Çok küçük bir sınır şehriydi. Şimdi o da çok gelişmiş. Dolayısıyla e, yani yalnız büyük şehirlerde değil, küçük kasabalarda da e, e, tamamen duruma hakim miyiz değil biz bilmiyorum. Hatay'ın ilçelerinde mesela durum e, o, o kadar iyi olmadığı söyleniyor ama detay bilmiyoruz. Yani e, hasarın yaygınlığı çok endişe verici. Acaba her yere uniform bir biçimde yardım gidiyor mu, kurtarma ekipleri gidiyor mu bilemiyoruz. Herhalde e, birkaç gün içinde durum daha çok açıklığa kavuşacaktır diye umuyorum. Evet Elban. Şöyle yani artık kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sonuna gelindi. Benim bildiğim kadarıyla bazı uluslararası ekipler hatta bölgeden ayrılma programlarını bile yapıyorlar çünkü artık o süreyi aştık. Bundan evet. sonra ise Abdullah Bey'in söylediği gibi çok ciddi bir süreç var ve bu şunu hatırlatmak isterim, 2011'deki Haiti depreminde esasında koleradan ölenlerin sayısı depremden ölenlerin sayısından belki de daha fazlaydı sonuç olarak. Dikkat edilmesi gereken bir husus bu. Bir an önce belli bir sağlıklı ortamın yaratılması aç açısından yeterli barınak, yeterli hijyen, yeterli sanitasyon, Bunların sağlanması gerekiyor yoksa afetin çok daha değişik bir boyutunu görme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bunu ısrarla belirtiyorum. Tabii ki böyle bir afetin sonucunda yaşanan psikolojik sorunlar, sosyal sistemdeki çatlaklar ve oluşabilecek bir takım rahatsızlıklar ayrıca da önemli. Biliyorsunuz afetlerden sonra bir kahramanlık süreci vardır. O süreç yani o şekilde adlandırıyor psikoloji bilimiyle uğraşanlar. O süreçte herkes birbirine yardımcı olur. Büyük bir dayanışma olur ama belli bir süre sonra bu başka evrelere geçer ve gerçekten şey, yani zor bir dönem oluşmaya başlar psikolojik açıdan. O sürece de dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii bu iller e, çok fazla göç almış. E, Suriyeli göçmenlerin de çok yoğun yaşadığı e, bölgeler e, ve orada hani e, bir de asayiş sorununda da e, var olduğunu biliyoruz. O anlamda da e, bu kaos ortamının e, bu e, afet sonrası ortaya çıkan kriz ortamının e, istenmeyen başka gelişmelerde neden olması gibi bir e, endişe de taşıyorum açıkçası. O nedenle e, yani yapılması gereken çok çok şey var hep birlikte. Yani şu anda kadar ki hani nasıl diyeyim birbirini suçlayan ortalama şey ortamın bitirerek bir an önce el el birliğiyle çalışmak gerekiyor. Evet teşekkürler arkadaşlar. Evet bugün Melis Behlil ve Yeşim Burul arkadaşlarımızın sinefil programında biz altın saatlerin özel yayınını gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza tekrar çok Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda Hüseyin Karadayı ile ilk başta konuştuk. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Mahalle Afet Gönüllüleri toplandılar ve beş ayrı ilimizde arama kurtarma çalışmalarına katıldılar İslahiyede idi Hüseyin karadayı arama kurtarma çalışmaları ve İslahiyedeki durumu bize özetledi Ayrıca Abdullah Demir arkadaşımız Adıyaman Eğitimsen'den Adıyaman'a ilişkin bilgileri aldık ve deprem bölgelerindeki duruma ilişkin programlarımızı devam ettireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz programçılarımız Nayim Dilmener ve Beysun Gökçin. Yarınki programlarını yani 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirecekleri saat 12'de ve 13'de gerçekleştirecekleri Dünya Dönüyor ve Açık Deniz programlarını Altın Saatler programına ayırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle bu hafta bir... Altın Saatler Programı, 3 tane de özel Altın Saatler Programı e, gerçekleştirmiş olacağız. E, bütün Açık Radyo e, yönetimine, çalışanlarına e, ve e, programcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın 12'de tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşça